Eşekle Öküz Vaktiyle zengin bir tüccar varmış. Malıyla mülkünün, parasıyla pulunun haddi hesabı yokmuş. Ayrıca Yüce Mevla, tıpkı kulu ve Peygamberi Hazreti Süleyman Efendimiz'e bahşettiği gibi, bu tüccara karada yürüyen, suda yüzen, havada uçan hayvanların dilini anlamak kudreti vermiş. Bu tüccarın ahırında bir eşekle bir öküz birlikte yaşarmış. Eşek ara sıra iş gördüğü halde arpanın ve kepeğin en güzellerini yerken, sabahtan akşama kadar çift sürmekten iflahı kesilen öküze kuru saman yemekten eni konu günah gelmiş. Yazgısızlığına hayıflanan öküz, bir gün miskin miskin uyuyan eşeğe bakıp içerlemiş. Ah aziz dostum sana imrenmemek ne mümkün? Efendimiz haftada bir gün sırtına bindiği halde, sana otların tazesini, kepeklerin güzelini, arpaların temizini veriyor. Ya ben? Bak şu halime. Bütün gün saban çekmekten imanım gevrediği halde bana düşen ne? Yalnızca bir parça kuru ot. Kaderine isyan ederek ağlayıp inleyen öküzü duyan eşek, hiç istifini bozmadan sadece bir gözünü açarak ona nasihat etmiş. Öküz sen bana ne? Yarın seni çifte sürecekleri zaman ite kaka git tarlaya. Ardından çök yere. Ne kadar zorlarlarsa kalkma ayağı. Dayak atarlarsa sık dişini. Böyle yaparsan seni hasta zannedip ahıra geri götürecekler. Geldiğinde sakın tıkınayım deme. Bir gün, iki gün ve hatta üç gün kocaman işkembene kilit vur. Aman ha bir şey yeme. Sonra benim gibi rahata kavuşursun. Kapı arkasında dolanan tüccar, Öküz de eşeğin konuştuklarına duyunca, hiç sesini çıkarmadan evine gitmiş. Sabahleyin emrindeki çiftçilerden biri yanına gelip, öküzün hasta olduğunu söyleyince, yerine eşeği çift sürmelerini emretmiş. Çiftçi derhal emri yerine getirip eşeği çifte sürmüş. Öküz, bütün gün gizlice tıkına dursun, eşek ahıra varır varmaz, takatsiz bir halde olduğu yere yıkılmış. Öküz bir yandan geviş getirirken, bir yandan da akıl verdiği için eşeğe şükran ifadelerini sunmuş. Bir gün, iki gün derken eşek bu çileye artık daha fazla dayanamamış, üçüncü akşam yorgun argın ahıra dönmüş, öküz yine teşekkür ede dursun, güya kederli görünüp ağlamaklı bir sesle anırmaya başlamış. Öküz sebebini sorunca hıçkırıklara boğularak başlamış anlatmaya. Efendi konuşurken duydum. Yarında ayağa kalkmazsan seni mezbahaya götürmelerini emretti. Bunu duyar duymaz beti benze atmış öküzün. Ama niçin diye sormuş. Eşek rakibini kündeye getirmenin kıvancıyla için için sevinirken duygularını belli etmeden cevap vermiş. Niçin olacak a öküz? Hiçbir işe yaramadığını anladılar ya, hiç olmazsa etinden derinden faydalanmak istiyorlar. Hala anlamadın mı? Öküzü bir telaştır almış. Planının tıkır tıkır işlediğini gören eşek, hüzünlü bir dille, ''Ama seni sevdiğim için kesilmene gönlüm el vermiyor. Şimdi beni dikkatle dinle.'' deyince öküz kulaklarını dikip kaygılı gözlerini eşeğe çevirmiş. Eşek devam etmiş. Sabahleyin geldiklerinde kalk ayağa. onlara sağlıklı olduğunu göstermek için hoplayıp zıpla. Kefeni yırtmak istiyorsan dediklerimi aynen yap. Öküz, minnet dolu bakışlarıyla eşeğe defalarca teşekkür ettikten sonra, tamam dostum demiş dediklerini arfiyen yerine getireceğim. Kapı arkasında gizlenen tüccar, öküzle eşek arasında geçen konuşmaları dinledikten sonra gülerek dönmüş evine. Sabahli'nin eşini yanına alıp bizzat kendi girmiş ahıra. Öküz, sahibini karşısında görünce eşeğin uyarılarını hatırına getirip ayağa fırlayarak başlamış hoplayıp zıplamaya. Öküzün şaklabanlıklarını gören tüccar kahkahalar atarken eşi ''Niçin kahkaha atıyorsun?'' diye sormuş. ''Üç'' deyip kestirbatmış. atmış. Ne ki ikna olmamış eşi ısrar edince ''Hayır hayır'' demiş gülmekten kırılarak. ''Bu hayatıma mal olacak bir sırdır.'' Eşi inadında diretince dedim ya hayatıma mal olacak bir sır bu hala anlatmamı istiyor musun? Başını sallayarak evet demiş eşi. O halde bekle demiş tüccar. Vasiyetimi yazıp geleyim. Çıkmış ahırdan eve doğru yürürken köpeği ile horozun konuştuklarını duymuş. Onlar konuşa dursun. Tüccar gizlice onları dinlemiş. Köpek efendimin ölecek olmasına nasıl gülersin? Horoz yok yok ona gülmüyorum. Aklına gülüyorum ben. Ben kümesimde elli tavuğa söz geçirirken o evinde tek bir eşine söz geçiremiyor. Köpek, ee ne yapsın ki? Horoz, ne mi yapacak? Sorduğun şeye bak, alacak kuru söğüt dalını gösterecek ucunu, o kadar canım. Köpek, nasıl yani? Horoz, sen misin erişe burnunu sokan diyecek sopayla korkutacak canım. Köpeğinin sadakatine imrenip, horozun sözlerine hak vermiş tüccar. Eşini alıp eve getirmiş, yatak odasına geçtiklerinde sopayı çıkarıp üzerine lazım olmayan işlere bir daha burnunu sokmamasını, aksi takdirde kendisini döveceğini söylemiş. Eşi korkmuş, tamam demiş, bir daha tövbe. O günden sonra, küçük kıyametleri birbirlerine ayrıncaya kadar mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmüşler. Hikayesini bitiren vezir, içkin gözleriyle kızına baktı. Şehrazat, Uykudan uyanır gibi elinin tersiyle gözlerini ovalayıp, gayet kendinden emin bir dille son noktayı koydu. Lütfen babacığım, halkımızın ergenliğe varacak kızları hatırına beni hükümdarla evlendir. Kızının ısrarlarına bir anlam veremezse de ondan kurtulamayacağını anlayan vezir, yüreği kan ağladığı halde, peki kızım dedi ağlayarak, hadi git hazırlan. Şehrazat giderken kardeşi Dinarzat'ı da yanında götürdü diye girip baş başa kaldıklarında ona sıkı sıkı tembih etti. Ben hükümdarın huzuruna çıktıktan sonra son bir kez görmek bahanesiyle seni çağırtacağım. Sen de hoş vakit geçirmek için benden bir hikaye anlatmamı isteyeceksin. Sakın ha uyuyakalıyım deme. Anladın mı kardeşim? Anladım mı Şeyhrazat? Sen hiç merak etme diye karşılık verdi dinarsat. Abla kardeş sıcak, sımsıcak duygular içinde birbirlerine sarıldılar. Bu arada vezir, Hükümdarının huzurundaydı. Şehriyarın soğuk nefesiyle buz kesti ortam. Neden yalnız geldin? Sorudan çok tehdit taşıyordu şehriyarın ağzından dökülenler. Bunu vezirin kendisi de biliyordu. Konuşurken boğuk boğuk çıktı sözcükler. Sultanım, bu geceki eşiniz, kızım olacak. Son bir ümit de devam etti. Tabii arzu buyurursanız. Hükümdarın donuk gözleri havaya dikildi ve kayıtsız bir sesle ''Kızın mı?'' diye sordu. Kesik kesik cevap verdi vezir. Başka ergen kız yoktu. Kayıtsız sesine gözlerini de eşlik ederek kuru bir teşekkürle geçirdi hadiseyi şehriyar. Vezire yüklü miktarda bahşiş verdikten sonra kızını getirmesini emretti. Gerisin geri çıktı vezir. Ne yapacağını, ne edeceğini bilememenin çaresizliği içinde döndü evine kızının hazır olup olmadığını sordu. Büyük bir cesaretle ben hazırım, yüzme tatlı canını deyip babasının gönlünü aldı. Gözleriyle ile işmar ederek çıkarken sakın uyuya kalma diye bir daha tembihledi. "Tamam." diye kulağına fısıldadı Dinarsat. Orada olacağım." Şehrazat'ı süslü bir gelin arabası karşıladı kapıda. Önce babasıyla, ardından kardeşiyle helalleştikten sonra emin adımlarla bindi arabaya. Araba uzaklaşa dursun, baba kız onun için ağlaşıyorlardı. Sarayın görkemli kemerleriyle ihtişamlı bahçesi karşısında birdenbire afalladı Şehrazat. Havuza vuran yakamozların göz kamaştırıcı manzarasına hayran kaldı. Kendisine eşlik eden iki koca karıyı takip etti. Harem dairesinin giriş kapısında durdu koca karılar. İçeriyi işaret edip gecenin karanlığında kayboldular. Dehriz boyunca ağır ağır yürüdü. Sırça duvarlara benzeyen minyatürlerle gravürlere baktı uzun uzun. İçeri girdiğinde şehriyar pencereden dışarıyı seyrediyordu. Geldiğini ima edercesine hafifçe öksürdü şehrazat. Şehriyar oturacağı yeri gösterip beklemesine buyurdu. İç kapılardan biri yavaşça açıldı o sıra. Yemek masası göründü bir uçtan bir uca. Kristal bardaklar altın kadehler, gümüş kaşık çatallar, tunç sahanlar. Hal İbrahim sofrası gibiydi masa. Bir kuş sütü eksik diye geçirdiği içinden Şehrazat. Küstahlık etmemek için önce hükümdarın geçmesini bekledi sabırla. İyi biçip hoş sohbet ettikten sonra sıra gerdiye gelmişti ki ansızın ağlamaya başladı Şehrazat. Hükümdar şaşkın bakışlar arasında sebebini sorunca Hükümdarım dedi hıçkırıklara karışan sesiyle, ağlamamı mazur görün, heyecanımdan kız kardeşimle vedalaşmayı unuttum. Eğer müsaade ederseniz son kez vedalaşmak için onu buraya çağırmak istiyorum. Olan bitenden habersiz hükümdar, olur deyip hemen emirlerini huzuruna çağırarak, vezirin diğer kızını alıp saraya getirmesini ferman buyurdu. Çok geçmedi, dinarzat yanlarına geldi. Şehrazat'la kucaklaştılar uzun uzun. Gözleriyle işmar edip çaktırmadan kendisini izlemesini istedi Şehrazat. Abla önde, kardeş arkada yatak odasına girdiler. Karşılıklı oturup konuşmaya başladılar ki dışarıda canı sıkılan şehriyarda girdi içeri. Dinarzat ablasına bakarak güya yana yakıla ondan kendisine bir masal anlatmasını istedi. Hükümdar bu işe şaştı kaldıysa da ablasının kardeşine her gece masal anlattığını haber alınca müsaade etti. İzni koparan Şehrazat, bir yandan işlerin yolunda gittiğini düşünerek için için mutlu olurken, öte yandan ulu hükümdarım deyip başladığı anlatmaya.